Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emme ba'd. En son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatu vesselamın daveti açığa vuruşundan bahsetmiştik. Peygamber aleyhissalatu vesselam safa tepesine çıktıktan sonra daveti açığa vuruşu, müşriklerle arasında geçen konuşma ve ilk defa haç mevsimi geldi, geleceği zaman Müşriklerin kendilerine gelişi ne yapacağız? İnsanlar bu daveti duymasınlar, bu daveti duyup memleketlerine götürmesinler diye bir araya toplanıp bir konferans yaptılar. En son kendi parlamentolarında, Darwin işte onun sözü sihirdir diyelim dediler. Babayla anneyi birbirinden ayıran, kocayla eşini birbirinden ayıran bir sihirdir diye böyle bir söz buldular. Ve Peygamberimiz hangi çadıra girdiyse onlar da o çadıra arkasından girdiler. Onlar ne kadar peygamberin men etmeye kalktılarsa Allah peygambere daveti daha da açıktan anlatmasına yönelik ayetler indirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da daveti daha da açıktan anlattı. Bu şekilde müşriklerle peygamber aleyhissalatü vesselam arasında ki ilk mücadele başlamış oldu. Açıktan ilk mücadele. Daha sonra tabi haç mevsimi bitti. Panayır dağıldı. insanlar memleketlerine döndüler. Ama Allah'ın izniyle peygamber aleyhissalatü vesselam hemen herkese daveti ulaştırmıştı. Peygamber olduğunu, kıyamet gününün var olduğunu ve kendisini gönderildiği davetin sadece Allah'a ibadet edip Allah'ın dışında tapılan her şeyi reddetmek olduğunu herkese ulaştırmıştı. Şimdi ortalık sakinleşince genelde dışarıyla olan problemler bitince insanlar kendi içinde birbirlerini yemeye başlarlar. Bu devam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktılar bunlar. Bu adamın daveti gün ve gün yayılıyor. Neredeyse içine girmediği ev kalmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin köleler köle köle köle köle bir bakıyorlar ki Mekke'nin büyük kısmı neredeyse Müslüman olmuş. Yani kölelerin çoğu gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Artık kendi aralarında bu daveti engellemeye yönelik bazı çalışmalar yapmaya başladılar. Tabi daveti engellerken bir defada Peygamber'e eşkence yapmaya başlamadılar bu insanlar. Adım adım gittiler. Taki bu birinci adım başarılı olamayınca ikinci adıma geçtiler. İkinci adım başarılı olamayınca en son baktılar hiçbir çare kalmayınca artık Peygamberi ve sahabesini ortadan kaldırmaya yönelik Çalışmalara başladılar. İlk müşriklerin başladıkların Mekke'nin içerisinde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a lakap takma ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'in çevresindekilerini alay alma. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman sürekli işte müşrikler Waqalu ya eyu helledi dediler ki ey üzerine Kur'an indirilen adam sen delisin, dediler peygambere. Fakat bu söyledikleri sözler arkadaşlar, kendi içlerinde mesela siyah kitaplarına baksanız buraya gelmeden, kendi içlerinde yalanladıkları sözler. Yani mesela bu sözü, bu fikri ortaya atıyorlar. Sonra içlerinden biri diyor ki, ya derinin alametlerini biliyoruz biz. Deli dediğin yolda soyunur, şöyle yapar, böyle yapar diyorlar mesela. Kendi kendilerini yalanladıkları meseleler. Ama amaç kendileri inandıklarından dolayı değil. İnsanları buna alıkoymak için. Çünkü toplum genelde değer yargıları, cahiliye toplumunun değer yargıları olan insanlar, babalarının adımlarını takip eden insanlar, yani yenilikçi olmayan insanlar, ufuklara açık olmayan insanlar, taklit müptelası insanlar için bazı sözler vardır. Söylenildiği zaman karşıdakinin artık iyiliği veyahut da anlatmış olduğu ne olursa olsun onu bitirir. Abi bu bizim toplumumuzda da var. Şimdi örnekleriyle geleceğiz inşallah konunun sonunda. Daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam'a düzel ki Bu Muhammed nedir? muhakkak ki bir sihirbaz ve bir yalancıdır dediler Peygamber aleyhissalatü vesselam için. Sihirbaz sözü, geçen dersi anlattığım gibi Velis ibn-i dahi Peygamberin sihirbaz olduğunu kabul etmemişti. Yani yok demişti, biz sihiri ve sihrin çeşitlerini biliyoruz, bu adam sihirbaz değildi. Söylemiş olduğu söz sihirlidir dediler en sonlar. kendisi sihirbaz değildir fakat söylemiş olduğu söz sihirlidir dediler. Yalancılık meselesine gelince zaten kendi kendilerine gülüyorlardı bu sözü söyledikten sonra. Çünkü emanetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Kendi emanetlerini Peygamber'in yanına bırakıp ona ne diyorlardı? Ona yalancı bir insan diye bu şekilde hitap ediyorlardı. Ve bundan olsa gerektir ki bu adam hiçbir şekilde başarıya ulaşmadı. Ve yalnız arkadaşlar şöyle bir olay var. Bu kolay bir adım değil. Yani lakap takma, dalga geçme kolay bir olay değil. Hatta ee, bunlar mesela peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yanında olan insanlara baktıkları zaman derler ki e ha ula illadine menne Allahu aleyhim min şu köleler eki midir? Allah'ın bizim aramızda kendilerine iyilik yapıp da işte Müslüman ettiği sözde onların deyimiyle kendilerini kurtardıkları bu köleler midir diyorlardı. Şimdi düşündüğümüz zaman kolay gibi geliyor ama Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberin dahi bundan bunaldığını anlatıyor yani. Falalleke tarikum ba'de ma yuha ileyke Ozayım Ey Muhammed diyor sen neredeyse, neredeyse, sana emredileni terk edeceksin ve kalbin daralıyor onların söylediği sözlerden dolayı. Başka bir ayette diyor ala yu'minu hadis Sen diyor nefsini baba buyurmuşasın, sıkıyorsun. Onlar sana iman etmediklerinden dolayı. Bu diğer ayette ''Söylemiş oldukları sözlerden dolayı senin nefsin daralıyor.'' ''Da ikum bihi sabruke.'' Yani senin ne için daralıyor diyor Allah subhanahu ve teala. Peygamber olmasına rağmen yani bu aşama öyle kolay bir aşama değildir. Lakap takma, Müslümanlara sözle eziyet etme, onları kötü isimlerle isimlendirme, bu dalga geçme eylemi kolay bir eylem değildir. Peygamber başta olmak üzere ve sahabe de beraberinde bu olaylarda canları çok sıkılıyordu. Peki Allah subhanahu ve teala bunu nasıl mualece ediyordu arkadaşlar? Yani bu ortamı peygamber aleyhissalatü vesselam bu sıkıntısını neyle gideriyordu Allah subhanahu ve teala? Kendinden önceki peygamberlerin kıssalarını ona anlatarak. وَلَقَدْ bi بِرُسُلٌ min قَبْلِكَ Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle dalga geçirdi ey Muhammed. وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلٌ min قَبْلِكَ Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle peygamberler de yalanlandı ey Muhammed diyordu Allah subhanahu ve teala. Yine diyordu sana söylenilen... Senden önceki peygamberlere söylenenlerin ta kendisidir. Yani aralarında hiçbir şey yoktu, Aralarında hiçbir fark yoktur diyordu. Bu şekilde ve kıssaları anlattıktan sonra genelde peygamber aleyhissalatu vesselama şöyle bir sahne çiziyordu. Peygamberler yalanlandılar, yalanlandılar, yalanlandılar. En son yani eziyet son noktaya geldiği zaman biz zalimleri. Onlara artık böyle çılgın bir ses aldı. Ayaklarının üzerine, dizlerinin üzerine çekmiş bir şekilde helak oldular. Müminlere gelince vel al-âkibetu lil-muttakîn. Fe innel âkibete lil-muttakîn. İnnel arda lillâhi yurithuhâ men yeşâ'u ona vâris kılar. İstediğini ona hâkim kılar. Muhakkak ki sonuç müstakiller içindir. Muhakkak ki sonuç iman edenler içindir diye Allah Sübhanu ve Teala Müslümanlara bunu gösteriyordu. Bunu anlatmaya çalışıyordu ki bu şekilde onların yüklerini yapıyordu? Yüklerini Aynı şekilde mesela arkadaşlar şu bizim zamanımıza baktığımız zaman aynı şey gene devam ediyor. Çünkü Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şirkle tevhidi anlattığı zaman bunların arasındaki mücadelede ne diyor Allah Teala velâ tebdile Allah'ın sünnetini değiştirecek bir şey yoktur. Yani sürekli şirkle küfür arasında ne olacaktır? Şirkle küfür arasında mutlaka bir mücadele olacaktır. İlk yer yeryüzünde Allah'a isyanda Allah şeytanla Hz. Adem'le hava yeryüzüne indirdiler ne diyordu? قُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوا Bazınız bazınıza düşman olarak aşağıya yani. Yani şeytan ve şeytanın dostları, Rahmanla Rahman'ın dostları her zaman birbirlerine karşı ne dediler? İlk yeryüzüne inişten beri aralarında bir düşmanlık vardır. Öyle değil mi? Peki şimdi biz kendi hastamıza bu olayı indirgenlik yani peygamberin bu birinci adım meselesini indirgeyecek olursak bizim asrımızda bu nasıl dönüyor arkadaşlar? Mesela Müslümanlara söylenen gerici, Müslümanlara söylenen yobaz, Öyle değil mi? Veya işte kıl yuma. Mesela sakallı olan insanlara veya çarşaflılara işte Allah'ın ona emrettiği tesettürü yerine getirip tam bir şey, tam en güzel şekilde. Yani en takvaya uygun olan şekilde kapanan kadına yürüyen çadır. Öyle değil mi? Mesela Arap, Araplarda yürüyen çadır diyorlar işte. Heyme. Heyme merşe diyorlar. Yürüyen çadır diyorlar şeylere, kadınlara. E şimdi bunun yanında en çok dikkat çektikleri nokta arkadaşlar gericilik meselesi. Yani Müslümanların gerici olduğuna yönelik. İkinci nokta Müslümanların terörist olduğuna yönelik. Yani en çok mesela bugün işte küfrün konuşan dili gazeteler, televizyonlar, radyolara baktığımız zaman en çok dönen şey bunlar. İşte e, terörist diyorlar mesela ve maalesef bizim Müslümanlar Kur'an'ı metod, Kur metodu alıp da Allah'ın onlara cevap verdiği gibi cevap vermek yerine ne yapıyorlar? Yok İslam dini terör dini değildir, yok İslam dini işte rahmet dinidir diyorlar. Oysa mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda en çok e, kullanılan örneği veriyorum. Mesela Arapçada biliyorsunuz e, teröristin manası irhabi. İrhabi hangi kökten geliyor? Erhabi kökünden geliyor öyle değil mi? Korkutan manasına geliyor. Allah subhanahu aleyhi ne diyor ayette? وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ Onlara karşı elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın ve savaş atlarını hazırlay turhebun biihi adu adu Allah ve O savaş atlarıyla siz ve o hazırladığınız hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı korkutursunuz diyor Allah سبحانه Yani Allah Müslümanları ne diye isimlendiriyor? İrhabiler diye isimlendiriyor. Teröristler diye isimlendiriyor. Tabi onların kullandığı manada değil Allah سبحانه kullandığı manada. Yani kafirleri korkutan, kafirleri ürküten Müslümanlar olarak ne yapıyor? Bu şekilde Allah سبحانه isimlendiriyor. Ve Müslümanlar bu aşamayı nasıl atlatırlar arkadaşlar? Yani bu değişmez. Allah subhanahu aleyhi diyor ya وَلَتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اِشْرَقُوا Siz ehli kitaptan ve müşriklerden size eziyet veren sözler işiteceksiniz diyor Allah. Yani size lakap takacaklar, sizi kötü lafızlarla işte halkın arasında küçük düşürmeye çalışacaklar. Mesela harici, aşırı, tekbirci diyecekler. Öyle değil mi? Nasıl atlatır insan bu, bu aşamayı Peygamberlerin kısalarını düşünerek Mesela dikkat edin Peygamberlerin kısaları Kur'an-ı Kerim'de Defalarca tekrar ediliyor Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil Birçok sürede peygamberlerin kısaları tekrar ediliyor Neden? Ve hepsi de Mekki süreler Sebebi ne bunun arkadaşlar? Çünkü Mekke'de bu olay hep Müslümanların Başına geldiğinden dolayı Allah sürekli onlara peygamberlerin hayatlarıyla Peygamberlerin kısalarıyla Anlatmaya çalışıyordu bunu onlar ne yapıyorlardı? Onlar bu kısalardan ibretler çıkarıyorlardı. Ha demek ki biz yalanlanacağız. Çünkü bizden önceki peygamberler de yalanlandı. Ama akibet bizim olacak. Sonuç bizim olacak diyorlardı. Fakat biz maalesef bugünkü Müslümanlar mesela birini anlattığı zaman bir Müslümanın konfisistan örnek verdiğini görürseniz şaşmayın. Tevhid mücadelesinde çekilen zorluğu anlatırken adam Buda'dan örnek veriyor. Adam Buda'yı anlatıyor. Buda'nın hayatını anlatıyor. Veya da işte adam ee, okumanın faziletini anlatırken e, şeyi anlatıyor veya gezmenin hikmeti öğrenmenin faziletini anlatırken adam size şeyi anlatır, eflatunu anlatır veya aristoyu anlatır yani böyle ilginç şeylerle karşılaşabilirsiniz bundan dolayı da müslümanlar bu badireyi bir türlü atlatamıyorlar yani kendilerine iftira edilmesi kendilerinin küçük düşürülmeleri karşısında genelde geri adım atıyorlar yani bir türlü ilerleyemiyorlar, neden? çünkü kendilerine almış oldukları örnekler yanlış örnekler, Allah'ın bu soruna getirmiş olduğu çözüm neydi? Peygamberlerin kısalarıyla onlardan örnek alarak da ne yapmak? Onlardan örnek alarak da bu sorunu çözmekti. Fakat maalesef ve maalesef bugün dediğim gibi biz Müslümanlar Budanı hayatıyla, Konfüçyüsün hayatıyla, işte böyle nerede bir zındır, nerede bir müşrik varsa bunlara hayatını mücadelede örnek olarak getirmeye ne yapıyoruz, çalışıyoruz. Tabi bu adım müşriklerin yanında arkadaşlar başarıya ulaşmadı. Yani ne yaptılarsa baktılar yok. İnsanlar yine İslam'a giriyorlar. Bunlar içerilerinde durmuyorlar. Sürekli insanlara anlatıyorlar. Ve şimdi İslamiyet dinine değilir dinidir? Fıtrat dinidir. Allah'ın fıtrata yaratmış olduğu fıtrata uygundur. İnsanlar bu dini ne yapıyorlardı? İnsanlar bu dini kabul ediyorlardı. Bu defa müşrikler adım değiştirdiler. Kur'an'ın ve Resulullah'ın etrafında şüpheler getirmeye başladılar. Yani insanların kafalarını çelişkiye düşürmek için bazı şüpheler getirdiler. Mesela en basit Kur'an'da en çok böyle dikkat çeken dediler ki bel iftira. Muhammed bu Kur'an'ı ne yapmıştır? Muhammed bu Kur'an'ı iftira olarak, yani kendi kafasından söylediği bir şeydir. Veya dediler ki, وَقَالُوا اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ Dediler ki bu kitap nedir? Öncekilerin söylemiş olduğu sözlerden ibarettir. Öncekilerin söylemiş olduklarından başka bir şey değildir. Yine aynı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim hakkında konuşurken biz onu işittik, biz istedik, biz de onun aynısını söyleriz diyorlardı. Bu şekilde ne yapıyorlardı? Yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlardı arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in değerini düşürmeye çalışıyordu. Yani Muhammed bu sözü söylediyse, biz de bu sözü söyleriz. Bu sözü söylemekte ne var ki? gibisine, o da Muhammed'in yanından iftiradır diye. Müslümanlar bu tür olaylara hiç karışmıyorlardı arkadaşlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlardı. Cevabı veren kimdi? Allah Subh'ana ve Teala'ydı. Verdiği cevaba bakın, onlara diyor ki, ''Eğer bu if em iftira, em yoksa onlar bu Kur'an'a iftira mı?'' diyorlar. ''Kul fe'tu bi'aşri suverim mislihi mufterayâtin, vedrû me'l-istada'atum min dûnillâhîn kunt de ki bunun gibi 10 tane uydurma ayet söz getirin o zaman. 10 tane uydurma sure getirin bunun gibi. Ve Allah'ın dışında istediklerinizi de çağırın bunu yaparken. Eğer doğru sözlerden iseniz. Şimdi orada tıkanıp kalıyorlardı. Yani eğer bu söz iftiraysa Allah diyordu hadi buyurun siz de getirin. فَاِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ Eğer size icabet edemezlerse, 10 tane sure getiremezlerse bilin ki bu Kur'an Allah tarafından Diyor Diyordu Allah subhanahu Başka bir ayette yine diyordu onlara, getirin bunu gibi bir sure, getiremedikleri zaman Allah onlarla dalga geçiyordu. Bel kezzebu bima lem yuhaytu be ilmi. Yani onlar kuşatamadıkları şeyi inkar ettiler. Akıllarının almadığını, kafaları kıttır. Kafalarının almadığı şeyi, kuşatamadıkları şeyi ne yaptılar? İnkar ettiler diyordu Allah subhanahu aleyhi ve Allah böyle deyince bu defa kendi söylemiş oldukları söz karşısında Allah onları ne yapıyordu? Susturuyordu, hiçbir şey yapamıyorlardı. Kur'an'ın aynısını getiremiyorlardı getiremedikleri zaman da Allah dedi o zaman bilin yalancılardandırlar. Bilin Kur'an Allah'ın yanındandır. Bu şekilde şüphe gidiyordu. Bunu beceremeyince Kur'an-ı Kerim'in iftira olduğunu, dediler Arap toplumunda şiir yaygındır. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed'in anlatmış olduğu da nedir? Muhammed'in anlatmış olduğu da şiirdir dediler. Biz de aynı dediler bakın 12 de kafiyeli. Bizim şiirlerimiz de kafiyeli dediler. Allah subhanahu <gülüyor> gökten şimşek gibi cevabı indirdi hemen. Onlara derken Dedi ki e -şu ara -tara kulli vâdin ve ve mâ Şuara suretinde Allah'a emanet dedi ki Şair olan insanlara Ahmak insanlar tabi olurlar Ve onlar insanları överken Ve insanları yererken haddi çok çok aşarlar Her türlü uçluğu kullanırlar Ve onlar söylemedikleri şeyleri yaparlar E şimdi Muhammed söylediğini yapıyordu Öyle değil mi? İnsanları ne çok fazla yeriyordu ne çok fazla övüyordu kendi önüne bir hedef koymuştu. O hedefe doğru ilerliyordu. Ve Muhammed'e tabi olan insanlar da ahmak insanlar değillerdi. Aleyhissalatü vesselam. Allah şiir, şiirlere üç tane özellik saydı. Peygamberde üç özellik de bulunmuyor. Onların kendi ikrarıyla. Peygamberde üç özellik yok. Gene kendi sözlerini, söylemiş oldukları söze gerisin geriye ne yaptılar? Döndüler. Ve Allah, Allah onlara ahmak dedi. Ve şuara'u yettebi'uhumul gavun. Hani onlar şiir şairleri seviyorlardı. Onları dinliyorlardı ya. Şairlere ahmak olan insanlar. Gabi olan insanlar onlara tabi olur dedi Allah subhanahu ve sellem. Onları ahmak konumuna ne yaptı? Ahmak konumuna koydu. Tabi bu şekilde baktılar bu da olmadı. Şimdi şüphe getirmek istiyorlar Müslümanların kafasını bulandırmak için. Biraz daha durdular bu defa peygamberin zatına saldırmaya başladılar. Dediler ki Muhammed dediler beşere niye insin ki şey? Beşere niye Kur'an-ı Kerim insin ki dediler? Mâ lihâdâr râsûlî ye'ekulü ta'ânâ ve yemşî fil esvâh. Ne oluyor bu adama dediler yani. Bu adam yollarda, çarşılarda yürüyor ve bu adam yemek yiyor. Hani bunun melek olması lazım. Olagan üstü bir şey istiyorlar peygamberden. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli peygambere dedi ki Onlar dedi ki Ben de sizin gibi neyim? Onlar melek istedik ki Allah dedi ki ben de sizin Ben de sizin gibi bir insanım. Ve Allah onlara o sırada İbrahim'in kıssasını anlattı. Hazreti İbrahim'in peygamber olduğunu kabul ediyorlardı. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber İbrahim'e atamız diyorlardı. E onların atası onların cinsinden olması lazım, insan olması lazım. Niye İbrahim insan olmasına rağmen e, peygamber olabiliyor da, niye Muhammed insan olmasına rağmen peygamber olmasın diye. Allah subhanahu aleyhi bu şekilde yine onları ne yaptı? Bu şekilde gene onları susturdu. Ve onlara dedi ki bu tek sizin yaptığınız bir şey değil. Dedi ki bütün şeyler, bütün kafirler peygamberlerine dedi ki in entum illa بَشَرٌ مِتْلُونَا siz de bizim gibi nesiniz? Siz de bizim gibi birer insansınız dediler. Ve Allah diyor peygamberlerde onlara diyor ki قَالَدَّهُمْ rusuluhum اِنَّحْنُ illa بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنَّ ala men يَشَاءُ مِنْ Fakat Allah kullarından, biz gibi insanız doğrudur. Fakat Allah kullarından istediğine ne yapar? İstediğine rahmetiyle iyilik yapar. Yani risaleti istediğine getirir, verir. Şimdi Allah onları Hz. İbrahim kısasıyla susturdu. Yani sizin altanız Beşer'di ve Peygamber'di. E Muhammed de Beşer ve Muhammed de ne? Muhammed de bir peygamber diye. Bu defa dediler tamam. Burayı anladık. Muhammed peygamber. Edediler niye Allah bu miskin yetime şeyi indirdi? Allah niye bu miskin yetime indirdi? Normalde liderler genelde veya melikler genelde toplumun en seçkin insanları olurlar. Bu ise toplumun içerisinde yetim, hiçbir şey olmayan bir adam. Niye buna indir dediler? Hatta dediler ki وَلَوْلَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى min مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Bu Kur'an dediler iki tane büyük beldeden bir adamın üzerine inseydi. Yani ya Mekke'den ya da Taif'ten büyük şanı şerefi olan bir adamın üzerine inseydi dediler. Bu şekilde Müslümanların kafasını ne yapmaya çalıştılar? Bu şekilde Müslümanların kafasını bulandırmaya çalıştılar. Tabi Allah hemen arkasında onlara cevap verdi. Ehum يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ Onlar mı senin Rabbinin rahmetini davetiyorlar dedi Allah ve Teala. Nububet bir rahmettir. Öyle değil mi? Allah rahmetini istediğine verir. Allah şimdi onlara diyor. Yoksa siz mi benim rahmetimi de Yani Taif'ten birine vereceğim, Mekkeden birine vereceğim. Ben Muhammed'i seçtim. Rahmetimle onu peygamber yaptım dedi. Ve bu şekilde ne yaptı? Bu şekilde Allah subhanahu wa onları susturdu. Peygamberin ve Kur'an'ın etrafından ne getirdiğiyle ise nububet benzeri şekilde Allah subhanahu wa hepsini çürüttü bu şekilde. Hepsini çürüttü. Daha sonra bu defa ne yapmaya çalıştılar? Kur'an'ın içeriğine reddiye vermeye çalıştılar. Şimdi baktılar başa çıkamıyorlar Kur'an'la bir bütün olarak. Allah bu dönemde arkadaşlar sürekli Müslümanlara ahiret gününe imanı anlatıyordu. Ahiret gününe iman nedir? Bunun bir sebebi de neydi? Hani Allah teselli veriyordu onlara. Yani sizle kafir olanların varacağınız yer bir değil. Siz altından at, ırmaklar akan cennetlere onlar ise içerisinde vaveyli olan cehennemlere gidecekler diyordu Allah subhanahu Bu şekilde hem onları teselli ediyordu. Hem de teskil ediyordu, teskil ediyordu onları. Cennetle onları güzel amellere teşvik ediyordu, cehennemle onları kötü amellerden ne yapıyordu? Kötü amellerden alıp koyuyordu wa Vüseman'a. Cahiliyenin pisliklerinden bu şekilde temizliyordu. Dediler ki müşrikler. Kalu eizakunna turaben wa idaman e inna lafiqalqin jadid. Biz şimdi toprak olup da, kemik olduktan sonra, biz tekrardan dilitilecek miyiz? Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a güldüler. Hatta bu manada bir sürü şiirleri var yani birbirlerine böyle dalga geçiyorlar. Yani duydunuz mu? Şeyin Abdullah'ın oğlu böyle diyor işte. Hani toprak olduktan sonra, kemiklerimiz çürüdükten, ramim olduktan sonra, çürüdükten sonra tekrardan Allah subhanehu ve teala bizi diriltecekmiş. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde cevap veriyor bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ama böyle en güzel böyle onları susturan iki tane cevap var. Birinde Allah Yasin suresinde onlara diyor ki وَذَرَ بَلَنَا مَتَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا yani bize kendisi misal veriyor. Hani Allah bizi topraktan mı bir daha diriltecek mi diyor? Kendi yaratılışını da unutuyor. Yani seni kim yarattı? Allah yarattı. Şimdi onu kabul ediyorlardı. Onları Allah'ın yarattığını kabul ediyorlardı. E Allah diyor ki, Allah sizi nereden yarattı? Allah sizi hiç yoktan yarattı. Sizi yoktan yaratan Allah. Sizi tekrardan kemik olduktan sonra diriltemez mi yani? Asınız var en azından. Daha rahat sizi diyordu. Allah dalga geçiyordu. Ve darabalana mesela ve nesyaka. Kal me yihil azama ve hiya Yani kimdir o? şey yapacak. E, kemikler çürüdükten sonra kemikleri diriltecek olan. Kul yuhiha allazi enshaaha awwal marra. Yani ki, kim onu birinci defa diriltmişse o tekrardan onu ne yapacaktır? Tekrardan onu diriltecektir diyordu. Yine Allah onlara suyun ve kıştan sonra toprağın tekrardan diriltilişinden onlara örnek veriyordu. Yerin ve göğün yaratılışını anlatıyordu Allah Subhanahu ve Teala. Sonra diyor ki: "Fe enzelna bihil ma'a fa bihi min kulli <gülüyor> biz gökten su indirdik ve bu suyla da yeryüzünde nebat bitirdik her türlü yiyecekten meyveden çıkardık bu şekilde de tekrardan biz ölüleri ne yapacağız bu şekilde de tekrardan biz ölüleri dirilteceğiz diyor Allah subhanahu ve taala veya taudun thumma nasıl başladıysa o Allah onu aynı şekilde ne yapacaktır tekrardan döndürecektir Tabi bu cevapları alınca arkadaşlar müşrikler çok oluyorlardı. Şimdi onlar akılla kendilerine göre, akılla Peygamber aleyhissalatü vesselama bazı şüpheler getiriyorlardı. Allah subhanehu ve teala onların aklını da yaratan olduğundan dolayı, o kıt akıllarıyla Allah'a kafa tutmaya çalıştıklarında Allah onları susturuyordu ve rezil olmuş bir şekilde. Onları ne yapıyordu? Rezil olmuş bir şekilde onları susturuyordu. Şimdi bu ikinci adımlarıydı müşriklerin arkadaşlar. Yani Peygamberin ve Peygamberin davetinin ve davetin esası olan Kitabın etrafında bir takım şüpheler ne yapmak? Bir takım şüpheler ortaya atmak. Müşriklerin neydi? Müşriklerin ana yapmış olduğu işti. Şimdi bunu biraz böyle yakından inceleyecek olursak bu şüpheler meselesini. İlk başta şu var arkadaşlar. Bütün müşrikler pe peygamberlerine ne yapmışlardır? Bütün müşrikler peygamberlerine şüpheler getirmişlerdir. Bu peygamberlerin tarihinde hiç değişmez bir şey. Yani mesela e şeyler Hazreti Salih'in kavmi ne diyordu? اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلُمْ مِنْ yani biliyor musunuz Salih Allah'tan göndermiş bir peygambermiş, bir peygambermiş. Yani hani biz varken, biz bu Aristokrat tabaka varken, biz yöneticiler varken Salihmiş işte e, peygamber olarak gönderdi. Hani onlara çok uzak geliyordu çünkü cahiliye toplumunda kendisine yetki verecek insanın şerefli bir insan olması lazımdı Bu değer yargılarıyla ne yapıyorlardı insanları peygamberlerin davetinden e, döndürmeye çalışıyor veya Nuh diyorlardakiyle sana tabi olan insanlar bu kavmin en rezil olan insanlarıdır. Yani hani senin davan hak olsaydı sana kimler tabi olacaktı? Senin davan hak olsaydı sana yönetici olanlar, en akıllılar sana tabi olacaklardı. Ama sana kim tabi oluyor? Toplumun en rezil olan insanları tabi oluyor. O zaman senin davetinde ne yoktur? O zaman senin davetinde hiçbir şey yoktur. Yine aynı şekilde lakap takmalar. Hazreti Nuhas sapıksın dediler. Hazreti Hud'a seni biz sefirlik içerisinde, ahmaklık içerisinde görüyoruz dediler. İnanma aferin. İşte, şu ayıp tabi olanlar kusran içerisindedirler dediler dediler. Aynı şeyi ne yaptılar? Aynı şeyi yaptılar. Ama ilginç bir nokta var arkadaşlar. O dönemde ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde kafirlerin getirdiği şüphelere karşı neden Müslümanlar ayakta kaldılar? Neden gerisin geriye dönmediler? Neden şimdi biz Müslümanlar kafirlerin getirmiş olduğu şüphelere karşı bir türlü ayakta duramıyoruz? Neden Müslümanlar bir şüphe geliyor mesela gündeme bir soru işareti düşüyor İslam hakkında? Kölelik meselesi gündeme geliyor birçok insan dinden çıkıyor. Öyle değil mi? Çok evlilik meselesi gündeme geliyor, birçok insan dinden çıkıyor. İşte kadının örtüsü meselesi geliyor, birçok insan çıkıyor, öyle şeyler söylüyor ki sırf ortamı kurtaracağım diye. Sebep ne arkadaşlar? Çünkü Müslümanlar Kur'an'ın menhecinin dışında hiçbir şey yapmadılar. Onlar kendileri Allah'a teslim oldular. Yani o gün onların çevresinde Yunan felsefesi vardı, Grek mantığı vardı, İran mitolojisi vardı, öyle değil mi? Fars edebiyatı vardı, Arap şiiri vardı. Bunlar hepsi neydi? Bak bunlar hepsi genelde şey yöntemleridirler. Tartışma yöntemleridirler. Felsefe, mantık, öyle değil mi? Edebiyat, şiir, ondan sonra efsane, hikaye vardı. Bunlar genelde tartışma yöntemleriydi. Ama hiçbir rivayette Müslümanların buna başvurduğunu göremezsiniz. Neden? Etrafındaydı bunlar hepsi Müslümanların. Çok da uzak değildi yani bunlar. Ama Müslümanlar Kur'an'la yetiniyorlardı. Tek ana kaynakları neydi bu konuda? Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlardı. Allah subhanehu ve teala onlara nasıl cevap veriyor? Allah subhanahu ve sellem şirk ehlini nasıl susturuyor? Bu şekilde şirk ehlini susturuyorlardı. Ve Kur'an'a olan o büyük güvenlerinden dolayı hiçbir zaman şüphelerin karşısında ne yapmadılar? Hiçbir zaman şüphelerin karşısında Müslümanlar durmadılar. E dönmediler. Fakat bugün bizim problemimiz ne arkadaşlar? Biz insanların bize getirmiş olduğu şüpheleri, şirk ehlinin getirdiği şüpheleri şirk ehlinin mantığıyla çözmeye çalışıyoruz. Yani Aristo'nun mantığıyla, öyle değil mi? Şirk ehlinin mantığıyla koymuş olduğu kurallarla şirk ehlinin getirmiş olduğu şüpheleri çözmeye çalışıyoruz ve ortada hiçbir fayda yok. Biz aynı şekilde Yunan putperestlerinin felsefesiyle putperestlerin getirmiş olduğu şüpheleri tekrardan ne yapmaya çalışıyoruz? Çözmeye çalışıyoruz ve ortada hiçbir fayda yok. Ne kendi elimizdekleri kurtarabiliyoruz ne de giden insanları kurtarabiliyoruz. Öyle değil mi? İşte aradaki fark ne arkadaşlar? Aradaki tek fark var. O kavim hayatlarında, yaşadıklarında, şüphelere verdikleri cevapta, ilim metotlarında tek kaynakları Kur'an-ı fakat şimdiki Müslümanlar ne yaptılar? Özellikle bu Yunan kitaplarının, kelam kitaplarının, Arapça tercüme edildikten sonra Kur'an ve sünnet mantığını bırakıp sanki yetmiyormuş gibi şirk ehlinin mantığıyla şirke cevap vermeye çalışınca birçoğu kendisi sapıttılar. Ne söyledikleri belli olmadı. Akide kitabı diye yazdıkları kitaplar İşi felsefe, işte ondan sonra mitoloji, ondan sonra mantık, böyle karman karışık şeylerle doldu. İnsanlar ama ahideyi de anlamadılar. Yani Allah subhanahu ve anlatmış olduğu akide nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ahiret gününe imandan bahseder. Neden ahiret gününe iman ediyoruz? Bundan bahseder. Peygamber'e tabi olmaktan bahseder. Allah'ın vasıflarından bahseder. Şirkten, imandan ve küfürden bahseder. Öyle değil mi? Bu kitapları açtığınız zaman şimdi şöyle bir baktığınız zaman akide diye yani bizi sağlamlaştıracak sözde. Hani akide temeldir. Temel alacağımız kitaplar Rabbim ne cevherdir, ne arazdır, ne alttadır, ne üsttedir, ne yukarıdır. Yani hiç Kur'an-ı Kerim'le alakası olmayan şeyler. Veyahut açarsınız işte içini. Yok işte aklın kısımları, aklın işte bilgiyi anlama metotları hep felsefenin konularıyla aynı konular. Öyle değil mi? İşte bu şekilde akide adı altında bambaşka şeyler felsefe önümüze konulunca bize de sağlam bir temel olmayınca İslam ümmeti olarak ne yaptık? Müşriklerin bizim karşımıza getirmiş oldukları şüphelere, şüphelere karşı ayakta duramadık ve birçoğumuz döküldük. Bakın mesela İmam Şafiyer'in dönemine, İmam Ahmetler'in dönemine, İmam Abu Hanifeler'in dönemine. O dönemde zındıklar ilk defa çıktılar. Öyle değil mi? Felsefeciler ilk defa çıktılar. Bunlara karşı bu imamlar çok güzel cevaplar verdi. E bu imamlar mantık mı okumuştu? Bu imamlar kelam mı okumuştu? Bu imamlar felsefe mi okumuştu? Okumamışlardı. Neyi biliyorlardı bu insanlar? Bu insanların bildiği şey Kur'an ve sünnetti. Çünkü din alanında konuşulacaksa, din Allah'ın diniydi. Zaten dinini indiren Allah dinini korumuş ve ona karşı düşman olan herkese de ne yapmıştı? Ona karşı düşman olan herkese de yeterli cevabı vermişti zaten Allah subhanahu ve teala. O kavim bununla yetindiler ve ayakta durdular. Hiçbir şüphenin karşısında bir Müslümanın döndüğünü rivayet getiremezsiniz yani. Peygamber'e gelip bak müşrikler böyle diyorlar. Ne olacak şimdi senin söylediğin boşa gitti gibisine. Böyle bir şey dediklerini göremezsiniz yani Müslümanlar. Neden? Bekliyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Allah onları böyle başıboş bırakmayacak. Allah subhanallah cevabını indiriyordu zaten. Müşrikleri bu şekilde ne yapıyordu? Müşrikleri bu şekilde susturuyordu. Yine bu ikinci adımda arkadaşlar böyle çok dikkat çekici bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zatında şüpheler uyandırmaya çalıştılar. Yani yönetici olan insanın, başta gelen insanın şahsında şüphe oluşturmaya çalıştılar. Neden dolayı? Çünkü hani bir Yahudi zihniyeti vardır yılanın başını ezmek gerekir diye. Çünkü bu müşriklerde şöyle bir zihniyet vardır. Zaten Muhammed eğer karalanırsa aleyhissalatü vesselam, onun toplum içindeki yeri, mekanı düşerse zaten insanlar onun etrafından ne yapacaklardır? İnsanlar onun etrafından dağılacaklardır. Ve bakın söylemiş, olduğu şeyde, söylemiş oldukları şeylere Muhammed'e bu kitap birileri tarafından yazdırılıyor. Yani Muhammed birileri tarafından kullanılıyor manasında öyle değil mi? Bu kitap ona gece ve gündüz yazdırılıyor. Veya işte bu nedir? Bu bir sihirdir diyorlardı. Sihir genelde kimin işiydi? Cinlerle, şeytanlarla alakası olan insanların işiydi öyle değil mi? Hani bunu sanki şeytanlardan alıyor. Birileri ona, onu ne yapıyor? Kullanıyor. Aynı şekil bizim vakıemize bakın. Bazı gözde olan Müslümanlar için şöyle bir şüphe ortaya atılmaya çalışıyor. Sanki birileri onları kullanıyor. Yani gözde olan Müslümanlara bakın. Allah için mücadele eden Müslümanlara bakın. Ümmetin namusunu savunan Müslümanlara bakın. Afganistan'da, Irak'ta olsun. Adam çıkıyor ne diyor mesela? Adam çıkıyor diyor ki, ya aslında diyor bunları biz kurduk. Yani büyük devletlerin yeryüzünde planlarını uygulayabilmesi için biz bunları kurduk işte. Bunlar 11 Eylül'ü yapıyorlar biz Akşe'ye ya giriyoruz. Afganistan'a giriyoruz. İşte şöyle yapıyorlar, biz böyle yapıyoruz diye. Aynı hikaye günümüzde gene devam ediyor. Yani şirk ve tevhid arasındaki mücadele konunun başında dediğimiz gibi aynıdır. Kur'an'ı ve sünneti anlayan insanlar bunu anlarlar Allah'ın izniyle. Yani o günkü toplum nasıl ayakta durduysa bu şirkkelere karşı, bugünkü toplum da duracaktır. Nedense aynı müşrikler yine sanki Müslümanların birileri tarafından kullanın, kullanıldığını, yani başka bir yerlerden emir aldıklar. Yani Kur'an ona başkası tarafından yazdırılıyor. Aynı şekilde bu emirler de işte Afganistan'daki cihat, Irak'taki cihat da sanki birileri tarafından buradaki şeylere şey yapılıyor. Özel olarak direktif veriliyor. Bunlar yapsınlar diye büyük devletler de siyasetlerini işte yeryüzünde rahat uygulasınlar diye. Mesele aynı mesele. Fakat maalesef Müslümanlar buna ne yapıyorlar? Bugün piyasada sahada geçinen birçok Müslümana bakın. Yani sözde bilinçli, kültürlü diye geçinen Müslümanlar. Aynı şüpheyi onlardan duyduğunuz zaman fazla şaşırmayın yani. Neden? Kur'an'dan sinneten adamın haberi olmadığından dolayı, peygamberin hayatının bir nebevi bir hareket metodu olduğunu adam bilmediğinden dolayı adam ne yapıyor? Maalesef adam olayları bu şekilde algılayamıyor yani. Ve bunu tek oraya için söylemeyin. Ben onu hani gündemde olan bir örnek için söyledim. Aynı şekilde Türkiye'de ve başka ileride Müslümanlara bakın. Eğer bir yerde Müslümanlar sisteme kafa tutmuşlarsa, sistemin yıkılması için uğraş, uğraşıyorlarsa ve sistem bunu anlamışsa ne yapar eder mutlaka bu insanların kendi tarafından kullanıldığını veya başkaları tarafından ne olduğunu kullanıldığını söyler. Bu da ne olmuş olur? Davanın insanların gözündeki güvenli yerle bir eder. Yani demek ki bu insanlar kendi başlarına olan insanlar değiller. Bu insanlar dıştan güdümlü insanlar. Başkaları bunları güdüyorlar diye. Ne yapıyorlar insanlar? Bu şekilde davetten uzak kalıyorlar. Ta biz bunları duyduğumuz zaman şaşırmıyoruz. Diyoruz ki اَتَوَاسَوْ بِهْ belhum قَوْمٌ تَغُونَ Hani Allah müşriklere diyor ya, yoksa onlar birbirlerine vasiyet mi ediyorlar bu sözleri? Yani her peygamber geldiğinde aynı şeyleri söylüyorlar. Her kavim peygamberine aynı şeyi söylüyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Bütün müşrikler kendilerine gelen uyarcılara Allah'ın dinini onları anlatarak karşına yaptılar. Aynı şeyleri söyledi. İkinci nokta arkadaşlar şüpheler noktasında. Dikkatinizi yani çekmesi gereken ikinci nokta ne? Müşrikler peygamber aleyhissalatü vesselam'dan olagan üstü bir varlık istediler yani peygamberimizin beşer vasfını ne yapmadılar? Beşer vasfını kabul etmediler. Ve bunu bütün kafirler peygamberlerine yaptılar. İn entum illa beşarun misruna. Siz de bizim gibi nesiniz? Siz de bizim gibi insansınız dediler. Peygambere diyorlardı ki Rabbi. Neden Rabbinden ona ayetler inmiyor? Yani hani böyle mucizeler, sürekli mucizeler inmiyor. Eğer Rabbi onu gönderdiyse diye. Bu maalesef arkadaşlar tevhidi bozup şirket sapan insanların genel problemidir. Yani bir insan geldiği zaman uyarıcı davetçi mutlaka onda olagan üstü haller alanlar. Yani ya suyun üstünde yürüyecek ya minareyi yamultacak ya ondan sonra şey yapacak kaybolan bir eşyayı bulacak ya birine üfleyecek iyileştirecek ya birine nuska yapacak çocuğu olacak başka türlü adamın söylediğini kabul etmiyorlar. Bu cahiliyet toplumunun genel bir özelliğidir. Yani davetçi olarak gelen veyahut da insanlara hakkı anlatan insanların beşer vasfını ortadan çıkarıp ne yapmak? Beşer vasfını ortadan çıkarıp İnsanları böyle şey, olağanüstü bir şey görmek. Ve mesela bugün bir takım insanlara bakın, peygamberi anlatırken şey derler. Ya peygamber kim, biz kim? Ya işte efendim sahabe kim, biz kim? Ya işte tabi'in kim, biz kim? Derler. Neden? Bunların beşer vasfını öldürmeye çalışırlar. Bunların insan olduğunu öldürmeye çalışırlar. Bu şekilde kendi yapmış olduklarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Yani kendi rahatlıklarını, İslam için çalışmamalarını, yan gelip yan yatmalarını meşrulaştırırlar. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de peygambere sürekli ne diyordu? Kul inneme ene بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ De ki ben desin gibi bir insanım. Öyle değil mi? Ben Rabbimden bana gelen vahye tabi oluyorum sadece. Ben desin gibi neyim? Ben desin gibi bir insanım. Ve Allah subhane ve teala ne yapıyordu? Allah subhane ve teala sahabenin de sürekli sahabe ve resulün beşer olduğuna dikkat çekiyordu. Bu ne demektir arkadaşlar? Sonradan gelen insanlar da beşer olduklarından dolayı, insan olduklarından dolayı kendilerine örnek alabilsinler. Çünkü olagan üstü haller gösteren insanlar, olagan üstü halde olmayan insanlar için örnek teşkil edemezler. Öyle değil mi? Yani mümkün değil böyle bir dersin. O havada uçuyordu, onun kerameti vardı. Biz kim? o kim? dersin. Ama beşer oldu mu, ben de beşerim, o da beşerdir dersin. bu ona ne yapmaya çalışırsın? Ona tabi olmaya çalışırsın. Bu demek değildir ki biz onlarda faziletle aynıydı. Mümkün değil böyle bir şey. Muhakkak ki onlar bizden çok çok çok yani düşünülemeyecek kadar daha faziletlidirler. Fakat onlar da bizim gibi nedirler? İnsandırlar. Peygamberimiz ne diyordu? Ben de sizin gibi bir insanım. Öyle değil mi? Ben de sizin gibi unuttuğunuz gibi ben de ne yapıyorum? Ben de sizin gibi unutuyorum diyordu. Peygamber hani bazıları zannediyordu ki her şeyi peygamberin böyle olagan üstü. Peygamber dedi Yani sizden ne işitiyorsansa ona göre ben de hüküm koyuyorum diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve olagan üstü bir hal peygamberde yoktu. Sen nasıl hastalanıyorsansa Peygamber aleyhissalatü vesselam da o şekilde hastalanıyordu. Hatta iki katı hastalanıyordu. Öyle değil mi? Sizden iki kişinin humak hastalarını geçirdiği gibi ben de diyordu şey e, Türkçesi Sizden iki kişinin sıtmak hastalığını Geçirdiği gibi ben de sıtmak hastalığı Geçiriyorum diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam Veya mesela peygamberin şeyini düşün Ölüm hastalığını düşünün mesela Öyle değil mi? İnnelil mevt ile sekarat, sekarat Ölüm için sekarat vardır diyordu peygamber Hazreti Ayşe diyor bayılıyor ayılıyor Bayılıyor ayrılıyordu peygamber aleyhissalatü vesselam Şuurunu dahi kaybetmişti peygamber Öyle değil mi? Bu da bize neyi gösteriyor Arkadaşlar peygamberin de bizim gibi Her alanda bir insan olduğunu Öyle değil mi? O da sıkılıyordu Mesela Allah demiyor mu ona sen artık onların söylediği sözlerden senin kalbin daralıyor orayı Muhammed diyordu. Burada hep Allah ne yapıyordu onun da beşer olduğunu ve bizim için örnek olabileceğini Allah subhanahu wa bize ne yapıyor bize gösteriyor. Ama bugün maalesef genellikle Budistlikten etkilenmiş, Hristiyanlıktan etkilenmiş, rahiplerin hayatından etkilenmiş insanlar İslam adına yepyeni bir felsefe ortaya atınca öyle değil miyim? genelde bu tür insanların çok yüksekte olduklarını ve bunlara ulaşmak için de ne yapmak gerektiğini işte böyle odalara mağaralara kapanıp veya kiliselere kapanıp öyle değil mi? Oralardan nefsi tezkiye etmek gerektiğini adamlar iddia etmişlerdir. Oysa böyle değildir. Bu insanlar insandı. Toplumun içinde yaşıyorlardı. Topluma gönderilmiş nelerdi? Davetçilerdi. Yoksa dağlara, mağaralara, tekkelerin taşlarına bunlar da davetçi olarak gönderilmemişlerdi. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir noktayı daha anlattık bunların ikinci adımında. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan neyle uğraşıyorlardı? Kıyamet günü anlayışıyla uğraşıyorlardı. Öyle değil mi? Neden? Çünkü o gün Allah'ın indirdiği ayetlerde en çok dikkat çeken şey en çok dikkat çeken meselelerden biri de ahiret günde iman meselesiydi. Peki neden Allah subhanahu ve teala ahiret günde imanı bu kadar işliyordu ki müşriklerin dahi dikkatini çekmişti? Yani normalde müşrikler Kur'an'a o kadar kulak vermiyorlardı. Öyle değil mi? Çünkü arkadaşlar yeni toplum oluşturulurken bu toplumun akidesini aldığı zaman aynı şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'ın nehyettiklerinden kaçınabilmesi için bu toplumda mutlaka bir ahiret inancının olması lazımdır. Bir toplum tevhidi anlattığı zaman müşriklerle arasında mücadele başladığı zaman bu toplum mutlaka dünyada gördüğü eziyetlere teselli olarak öyle bir zaman gelecek ki Allah hepimizi diriltecek. Ve biz nimetler içerisinde bunlar ise azap içerisine gidecekler diye mutlaka ne olması lazımdır? Mutlaka bir teselli olması lazımdır. Ve bugün maalesef davetçilerin hepimizin, biz de dahil olmak üzere en çok e, ihlal ettikleri meselelerden biri, üzerine dikkat çekmedikleri meselelerden biri de ne? Ahiret gününe imam meselesi. Allah o toplumu yani gecelerin abidleri, gündüzlerin silahlıları yapabildiyse Peygamber aleyhissalatu vesselam ahiret bilincini onlara yerleştirdiğinden dolayı. Yani o toplumda yalan söylemek insanın helak olması demek değilse bizde ise çok normal şaka yaparken yalan, çocukla konuşurken yalan. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim ahirete olan yalanın cezasını tam anlamadığımızdan dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Biz aynı anda 10 tane 15 tane büyük günaha bir anda işleyip öyle değil mi? Günde sadece 5 defa Allah'a taat olarak namaz kılabiliyorsa ahiret gününü anlamadığımızdan kaynaklanıyor bu öyle değil mi? Yani mesela şimdi bu toplumu düşünün adam diyor ki öyle ki mürciyelerin ahidesiyle olay elavu'' yani mürcielerin yanında bir adam Allah'a inanmışsa ahirete peygamberlere meleklere ağzıyla inanıyorum demişse Müslümandır öyle değil mi? şimdi ahiret gününe iman arkadaşlar adamın biri diyor ki ben ahiret gününe iman ediyorum öyle mi? ömründe anına secdeye gitmemiş ömründe oruç tutmamış Allah'ın haram kıldığı ne kadar gizli ve açık fiil varsa hepsini adam işliyor ve bu adam diyor ki ben ahiret gününe iman ediyorum şimdi bunun ahirete imanı ne gibidir? Bu akşama kadar ağzıyla ahirete iman ettiğini söylesin. Yani ben burada bir ateş yapıyorum çakmakla. Diyorum ki ben bu ateşin yakıcı olduğuna iman ediyorum. Sana elimi sokuyorum bu ateşin içerisine. Böyle bekliyorum. Şurada da buzdolabı var yanında. Öyle mi? Bu buzdolabına da iman ediyorum diyorum. Şöyle çeksem elimi buzdolabına sokacağım. Cennete sokacağım. Elimi kurtaracağım. Ve ben bunu yapmıyorum. Bu neyi gösterir arkadaşlar? Bu, bu insanların ahiret gününe iman etmediğini gösterir. Çünkü Allah... Sözle iman meselesini kabul etmediğini biliyorsunuz. Yani müşrikler de Allah'a iman ediyorlardı. Ama Allah diyor ki bana iman bu değil. Bana iman benim emirlerime uymakla olur. Öyle değil mi yani? Amelle bana iman etmiş olursunuz diyordu. O da peygamber tabi olmaktır. Bu şekilde kabul ederim diyoruz sizin imanınızı. Aynı şekilde bu insanların ahiret inancı da şu anda <gülüyor> müşriklerin Allah inancına benziyor. Yani sadece sözde bir iman var. Fakat şöyle adamın bir seyrine baktığın zaman, adamın gidişatına baktığın zaman, ömrünün hiçbir aşamasında ahiret gününe imanın bir etkisini görmezsin. Yani. Tekrardan diriltilecekmiş, sorguya çekilecekmiş, azap görecekmiş. Kimsenin böyle bir kaygısı yok. Bu İslam'daki ahiret gününe iman değildir. İslam'daki ahiret gününe iman nedir? Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ilk toplumu yetiştirirken onlara anlatmış olduğu şekilde ahiret gününe imandır. Yani insanı iyiliklere teşvik eden İnsanı kötülüklerden alıkoyan, insanın kalbine Allah korkusunu yerleştiren, insanın kalbine aynı zamanda Allah'ın yanındakini rica, yani cenneti talep duygusunu yerleştiren nedir? Cenneti talep duygusunu yerleştiren bir düşünce biçimidir. Ee, ahiret gününe iman. Yoksa kuru kuru ben ahirete iman ediyorum demek değildir. Ve maalesef tekrar söylüyorum, dikkat ediyorsanız Kur'an'da en dikkat çeken meseledir. Fakat bugün Müslümanların ve hepimizin en çok e, hiç önemsemediği veya dikkat çekmediği meselelerdendir. O yüzden bu sürekli insanlara anlatılsa insanların kalbinin bir köşesinde Allah korkusu, öbür köşesinde de ne olacaktır? Cennetin isteği olacaktır. Bu şekilde ne olur? Muhtedir bir Müslüman. Yani hem Allah'tan korkan hem Allah'ın yanındakini isteyen tam ehli sünnetin öngördüğü mümin tipi ne olacaktır. Mümin tipi ortaya çıkacaktır. Son olarak arkadaşlar müşriklerin bu adımı da başarıya ulaşmadı. Yani çünkü kendileri söylüyorlardı, Allah subhanahu aleyhi onları rezil ediyordu. Söylüyorlardı, Allah cevap veriyordu, susuyorlardı. Aynı ayetler iniyordu. Ne yaptılar? Dediler ki bu Kur'an bizim içimizden en akıllı olan, yani böyle hani şüphe üretebilen beyinleri bile susturuyor. O zaman gelin biz insanlara bu Kur'an-ı Kerim'den ne yapalım? O zaman gelin dediler, biz insanları bu Kur'an-ı alıp koyalım dediler. Ve ne diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ bu Kur'an'ı dinlemeyin kafiler dediler. Ve onu iptal edin. Öyle değil mi? Umulur ki siz başarıya ne yaparsınız? Umulur ki siz başarıya ulaşırsınız dediler. Ve ne yaptı ilk başta? Nadir bin Haris denilen adam gitti. Farsların, Rumların, ondan sonra e, İskender'in hikayelerini öğrendi. Mekke'ye geldi. Peygamberimiz bir toplumda konuşma yaptığı zaman peygamberin arkasından gidiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki işte bak o size hikaye anlatıyor hani o peygamberlerin kısasını anlatıyordu ya benim de hikayelerim var diyordu. Başlıyordu anlatmaya run krallarını, melikleri başlıyordu ne yapmaya başlıyordu bunları anlatmaya. Ta ki ne yapsınlar bunlarla insanları alıkoysunlar. Ve Allah bunlara şöyle bir ayet indirdi ve minen nesita bir tefsire göre yani bir tefsircilerin bir görüşüne göre ve minen nesimen yeşeri dahu al-hadişi li an sabili an bi gaire ilmi. İnsanlardan bazıları boş sözü satın alırlar ki onunla Allah'ın yolundan insanlarını yapsınlar, saptırmak için böyle bir şey yaparlar diye. Aynı şey arkadaşlar, yani bu müşriklerin üçüncü adımı insanları peygamberin davetinden çevirmek için Kur'an-ı Kerim'den insanları alıkoymak. Yani bu hem dışarıdan bizim aklımızda gerçekleşiyor hem de içeriden gerçekleşiyor. Ama dışarıdan televizyonlarla, öyle değil mi? Kurmuş oldukları eğitim sistemleriyle insanları ne yapıyorlar? İnsanları Kur'an'dan ve peygamber yani İslam'dan alıkoymaya çalışıyorlar. Ama mesela televizyonu düşünün. Yani bugün bana mesela örnek olarak, hepiniz kendi çevrenizi biliyorsunuz. Türkiye'de mesela, bizim kendi yaşadığımız beldede, bana Allah için söyleyin, herkes Müslümanım demesine rağmen, kaç tane ailenin hayat biçimini İslam belirliyor, kaç tane ailenin hayat biçimini televizyon televizyon belirliyor? Tekrar soruyorum, kaç tane ailenin hayatını İslam belirliyor? Yani İslam'a göre çocukları yetişiyor, İslam'a göre yaşıyorlar. Kaç Kur'an'a göre, Kur'an'ın talimlerine göre çocuklar yetişiyorlar. Sahabe çocukları gibi. Kaç tane ailenin çocukları da televizyona, çizgi filmlere, pembe dizilere göre yetişiyorlar. Kaç tane çocuğun hayalleri Kur'an-ı olan hayaller? Yani yeryüzüne hakim olmak, istidraftan kurtulmak, müstekbirleri yeryüzünden silmek, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim etmek, tüm insanlığı Allah'a kul etmek. Kaç tane çocuğun böyle Türkiye'de hayali var? Bir de bana kaç tane çocuğun işte bir tane sevgilim olacak, bir tane arabam olacak. İşte babam fabrikatör olacak. İşte bana şu kadar haçlık verecek. İşte ondan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O sekiz yaşına geldim anamdan babamdan kurtulacağım. İstediğim gibi yaşayacağım. Bir kurtulaydım da şöyle. Ben de kendime ait bir evim olsaydı. Kaç tane çocuğun hayali bu doğrultuda. Baktığınız zaman neyi göreceksiniz arkadaşlar? O günkü müşrikler, peygamberin sahabesini ve o aileleri koyamazlar Kuran'dan. Bu tür adımlarla, işte hikayelerle, ondan sonra önceki kavimlerin hikayelerini anlatmakla Kur'an-ı Kerim'e alkış çalmakla ama bugünkiler maalesef ve maalesef zaten biz Kur'an'ı hiç anlamamıştık onlar da önümüze ona alternatif olarak bir şey koydukları zaman ne oldu? Hemen döndük gittik. Mark'ta soruyorlar arkadaşlar diyorlar peki Allah inancının alternatifi nedir? olur diyor tabi o günün tiyatrosu bugünün sineması onun döneminde sinema yoktu Allah inancının alternatifi nedir? Tiyatrodur diyor yani. Onlara tiyatroyu, romanı onların içinde yayın diyor. Allah inancı diye hiçbir şey onların içerisinde kalmaz. Tabii Marx'ın kastettiği Allah inancı bizim anladığımız zaman Marx da Allah'a inanıyor yoksa yani. Kendisini mesela onu eleştiren insanlar genelde onun sözlerinden çıkardıkları o da bir Allah'ın varlığına inanıyor. Ama onu kastettiği yani İslami manada yani Allah'ın öngörmüş olduğu, Allah'ın istemiş olduğu Allah inancı olmasın neyle olur? Tiyatroyla olur diye ne yapıyor? Söylüyorlar. Ama bu dışarıdan olan, yani bizim dışarıdan içimize gönderen gazete, işte televizyon ve benzeri şeylerle Allah'ın kitabından bizi ne yapmaları alıp koymaları. Hatta arkadaşlar öyle bir boyuta geldi ki bunlar, önceki Müslümanlar bu müşriklerden bu şüpheleri ne de duyuyorlardı? Yolda karşılaştılar mı duyuyorlardı? Biz gittik bu müşrikleri getirdik, evimizin baş köşesine koyduk. Çocuklarımızı da kendi elimizle getirdik, bunların önüne oturttuk. Dedik alın size, bunlar Ebu Cehil, Bunlardan şüpheleri dinleyin dedik yani çocuklarımıza. Bu şekilde kendi çocuklarımızı ne yaptık? Bu şekilde kendi çocuklarımızı biz helaka gönderdik. Aynı şekilde dışarıdan kurulan eğitim sistemleri. Yani mesela düşünün çocuğumuzun halini. Çocuğumuz sabah kalkıyor gidiyor. Kemalist sistemin işte ona vermiş olduğu düşünce. Daha çocuk la ilahe illallah ne mana. Yani bunu sürekli tekrarlıyoruz ama arkadaşlar. Gerçekten çok elim çok acı bir şey. Benim oğlum Müslüman. Benim oğlum la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor ama benim oğlum demokrasinin, laikliğin inkılafın, milliyetçiliğin ne olduğunu benim oğlum kendi adını bildiği gibi biliyor. Benim oğlum Peygamber'in ismini bilmiyor ama benim oğlum Atatürk'ün hayatını olduğu gibi biliyor. Lisede İmam Hatip'te benim sınıfımda adam peygamberimizin annesi Aşe yazabiliyor. Peygamberimizin annesi için Atatürk'ün annesinin ismini yazmıştı. Zübeyde Hanım diye yazabiliyor. İşte bu neyi gösteriyor bize? Eğitim sistemleriyle bizi Kur'an'dan ne kadar alıkoyduklarını gösteriyor. Bizi, Kur'an'dan kastımız o günkü müşriklerin insanları İslam'dan alıkoymak için getirmiş olduğu şeyler vardı. Bugün şirk modernleşti. Yani artık gidip Rumların hikayesini bize anlatmıyorlar. Onun yerine bizi alıkoyacak başka şeyler ne yapıyorlar? Boş söz diyor ya Allah, boş söz. Onun yerine bizim önümüze boş söz koymuşlar. Verev ki diyelim, çocuğunuz çok iyi... Çocuğunuz işte İslami bir terbiye dâliyor mesela eğitim sistemin yanında. Ama ne yapıyor sistem? Sistem ona öyle bir düşünce yapısı veriyor ki çocuk ne ki İslami bir eğitim dâlsa Kur'an'ı ve Sünnet'i Kemalist sistemin ona vermiş olduğu düşünce mantığıyla düşünceyle mantıkla anlamaya çalışıyor. Zaten Allah'ın kitabını biz de işte Kemalizin eğitim sistemiyle anlamaya çalışırsan ortaya da böyle bizim gibi bir nesil çıkıyor işte. Ne yaptığı belli olmayan, ağızda Müslümanım deyip hayatında bunun hiçbir göstergesi olmayan insanlar ne oluyor? İnsanlar ortaya çıkıyor. Ve bir de arkadaşlar bunun yanında maalesef ve maalesef en büyük bela Allah'ın Kur'an içerisinde onlardan sakının asıl düşman onlardır dediğim münafıklar içeriden gençleri Kur'an'ına alıkoyacak şeyler öğretmeye başladılar. Adam bir kitap yazıyor. Kitabın da şöyle bir mukaddime yazıyor. Rüyamda peygamberi gördüm. Bana bu kitabı ver dedi al bununla insanları uyar. Bu kitap 6 milyon, 5 milyon insanın hayatının menhezi oluyor. Kur'an-ı Kerim'e ömründe bir defa bakmayan insan topluluğu çıkıyor ortaya. Veya başka bir tanesi çıkıyor piyasaya. Rüyamda gördüm diyor Ebu Hanife benim cemaatindekileri cennete sokuyordu. Mimar Sinan benim okullarımın projesini çiziyordu. Ondan sonra falan kes bana bilmem ne kitabını yazdırdı. Falan bilmem cemaatten çıkanları cennet listesinden siliyordu diyor. O da ortaya bir kitap serisi koyuyor böyle. Al diyor bu da bir kitap serisi. Bunlar insanlar ne yapıyorlar? Bunlar insanları Kur'an'ı Kerim'den koymuş oluyorlar. Veyahut da adamın biri işte yazıyor. Şehrani tabakat yazıyor bir tane. Orada zikrediyor falan diyor büyük evliya. İşte yediği şöyleydi. Havada uçardı, denizde giderdi. Ondan sonra işte 400 tane kadınla evlenmişti. İşte hiçbirine yaklaşmamıştı. İşte 8 ay boyunca hiç yemek yemediği olurdu falan. E neydi peki yani? Bu adamın derdi neydi? Bu adam işte şey bir gün... E, mağarada otururken gökten kendisine bir kitap indi. Yani böyle yukarıdan aşağı doğru bir kitap indi. Kitabı açtı baktı ki işte Kur'an'ın anlaşılması için daha kolay şeyler çıktı bunu insanlara anlattı. Mesela bu kitap ne oluyor maalesef? Yani insan normalde düşününce çok ahmakça geliyor. Bu insanların aklı yok mu diyor? Ama bakıyorsunuz öyle 5-6 milyonluk cemaatleri Kur'andan alıp koyup ne yapabiliyor? Kur'andan alıp koyup yeni bir menheç önlerine koyuyor. Hayat nizamları artık bu kitap oluyor yani. Mesela adam ne diyor ki yan başına? Bana yazdırıldı. Bitiyor mesela. Bana yazdırdı. Her bana yazdırıldı diyen alama 2 milyon insan peşin tabi oluyor zaten. Ve kitap hayatlarının menheci oluyor. Kur'an ve sünnet ne oluyor artık? Kur'an ve sünnet öbür tarafa itiliyor. Bu vaktimizde doldurduk zaten. Kısaca müşriklerin Peygamber aleyhissalatu vesselama yapmış olduklarını, Peygamber aleyhissalatu vesselama uygulamış oldukları 3 adım Peygamberin davetinden insanları alıkoymak için. Açık davet başladıktan sonra. Tabi bunlar başarıya ulaşmayınca başka bir yol daha deneyecekler. İnşallah anlatacağız bir dahaki hafta. O da başarıya ulaşmayınca bu defa ne yapacaklar? Peygamber'e ve sahabesine elim işkenceler yapmaya ne başlayacaklar? İnşallah onları da Allah kısmına ederse bir dahaki dersimizde anlatırız. Ve akire da elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin